fıtratla imana geçişte insan tabiatı fıtratı bir Rabb'in varlığını bilip ikrar etme yeteneğini istidarlettir dedik. Vahiy gelmediği müddetçe yani Rabb Allah kendisini tanıtmadığı müddetçe kişi Rabb'in katiyetle zatını düşünemez zatının varlığını bilmekle zatını düşünmek farklı şeylerdir Rabb'in varlığını düşünmek o Kur'an oradan kaldırır mısın fıtri bir istidat yetenektir Rabb'in zatını düşünmek ise imanla alakalıdır vahye dayanır bunu anlamış mıydık Amratt, anlamış mıydık? Niye anlamış mıydık? Allah'ın bilmekle onu tanımak farklı oldu. Öyle bir şey demedim. Allah'ın varlığını bilmek, yani ve itiraf, fıtri bir istidat ve yükümlülüktür dedik. Rabbim varlığını. Rabbin varlığını. Rab'bin zatını düşünmek ise ancak Rab'bin kendisini bize tanıtmasıyla yani vahiyle alakalıdır dedik. Biz Rab'bin varlığını düşünürüz ama zatını düşünemeyiz demiştik. Vahiy Rab'bin varlığını düşünmek fıtri bir isteğden, zatını düşünmek tefekkür etmek ise başka bir şeydir. Bu noktadan şu ifadeyi tekrar düzelterek ele alma zorundayız. Biz zatını düşünemeyiz. Onu isim ve sıfatlarıyla düşünürüz. İsim ve sıfatlar da kendisini tanıtmakla alakalıdır. Tanıtmasıyla alakalı. Bu mevzu ile alakalı bir ayet-i kerifede Araf suresinde 180 nolu ayet olacak. Velillahi'l esma'ül husna. Fedu'uhu biha. Ve zeru'llezine yulhidun fi esma'ihi. Seyucazuna ma kanu ya'melun. Allah'ın güzel isimleri vardır. 180. Ve o isimleriyle ona dua edin, yalvarın. Allah'ın isimlerinde ilhada gidenleri, gidenlerden uzak durun, onları bırakın. Zira onlar seyuceune, makanu yamelon. Bu yaptıkları işten dolayı cezalandırılacaklardır. Allah'ın güzel isimleri vardır. O isimleriyle ona yalvarın. Yakarın, niyazda bulunun. Onun isimlerinde ilhada gidenlerden uzak durun. Onları terk edin. ona makanu yâmelun. Zira onlar bu yaptıklarının hesabını verecekler. Yani cezalandırılacaklardır. O ilhatları ile. Allah'ın izniyle nefis sıfat daha dur başına anlayın bu soruyu en sonunda ve ortalarına doğru mükellef hele ilim talebesi olan her kişiye tevhidin üç esasından biri olan isim ve sıfat tevhidini öğrenmesi ilk vaciplerdendir mükellefe Hele ilim talebesine, ilim talebesi olan her kişiye tevhidin üç esasından biri olan isim ve sıfat tevhidini öğrenmesi ilk vaciblerdendir. Şu üçlü esası tevhidin üç esası olarak alırken herhalde şu ana kadar olan sohbetlerde anlatılandan yakalamışsınızdır ki bunlar imanın da esaslarıdır. Ha, i̇manın da esaslarıdır. Tabi. Bildiğin merhale iman, birlediğin merhale tevhiddir. Yani Allah'ı birlemedir. İsim ve sıfat tevhidinin bilinmesi dinen zaruridir. Çünkü fıtri bilgi, yetenek, istidat, kabiliyet sanki bu iman yolunda, meydanında ilkel bir hayat yaşama anlamındadır. İlkel, i̇lkel bir hayatı düşünün. Çok ana esasları bilirsiniz, temeli teferruatı bilemezsiniz. Ama yaşam biçimi yani hayat sorgulamayla ele alınınca Rabb'ı tanıma gibi bir istek uyandığınızda uyandığında içinizden bunu aklen sağa sola dil uzatarak kafa vurarak yapmaya kalkarsınız. Süleyman Süleyman Ali İbrahim Aleyhisselam'ın gece karanlığı basıp yıldızı batı basıp yıldızı görünce işte benim Rabbim bu dediği gibi. Nihayetinde eğer Rabbim bana kendini tanıtmazsa ben de dalalete düşenlerden olurum. Yani ak, aklen bunu, akliyle bunu anlayamayacağını anladı. Aklen neyi bilir? Yeri ve göğü yaratanı. Bir bunu bilir. Bir Rabb'in varlığını kabul ve itiraf eder. Onun isim ve sıfatları hakkında konuşamaz. Çünkü vahiy gelmemiştir. Bunlar ancak vahiy bildirilen şeylerdir. Çünkü dinin temel esası ve tevhidin özüdür. Dinin esası olduğu gibi yani tevhidin özü olduğu gibi dinin de özü yani esasıdır. Bu imanı elde edemezsen birleme denilen şey gündeme gelmez. Zira Allah'ı güzel isimleriyle ve yüce sıfatlarıyla tanımak ilimlerin en şereflisi ve gayelerin en yücesidir bu marifet esası üzerine bina edilmiş sahih bir imanla ancak halis bir tevhid kaim olabilir. Yani bu marifet esası yani isim ve sıfatları ne kadar biliyorsan keyfiyetiyle bina edilen sahih bir imanla isim ve sıfatları ne kadar biliyorsan o denli bir sahih iman ayağı dikersin. Ve ancak böylelikle sahip bir iman neticesi böyle bir imanla ancak halis bir tevhid kayım olabilir. Çünkü Allah'ın yaratıcılığını her şeyi yaratanın, yaratıcısının o olduğunu bilmen istisnası hiçbir mahluk yaratılmış, onun yaratıcılığından müstahni değildir. Her yarattığının keyfiyeti, eşgali, şekli, vasfı, nitelikleri farklı olmasına rağmen hepsini yaratan o olmasından dolayı yine de bütün farklılıklarıyla beraber hepsini birbirinden farklı yarattığı gibi farklılıklarını da bilen olur. Bunu anlatabildim mi? Her şeyin yaratıcısı oysa her şeyi bilerek yaratmıştır. Her şey kelimesi milyarlarca farklı varlığın varlığına mı delalet eder? Evet. Bunu anlamasan bile görünüm itibarıyla dahi her şey farklıdır. Yani evsaf sıfatları eşkal şekilleriyle yaptıkları işlerle hepsi birbirinden farklıdır. Birbirine benzeyen yani bir eşek arısını düşünün, bal arısını düşünün. Bunca istisnasız hiçbir mahluk yaratılmış o yaratıcıdan müstahini değilse ki değil, hepsini farklı yaratan da o ise bilerek yaratmışsa ki öyledir, her şeyi de keyfiyetiyle bilen odur. Bırak yaratılışını, harekat ve sekenatlarını, yani bir yaprağın dahi dalından koparak yere düşmesi Allah'ın ilmi dahilindedir. Ha Ne kadar bu isim ve sıfat hakkında, bu ikisi hakkında bilgiye vakıfsan o nispette bir iman ayağı dikmişsindir. Böyle tanıdığın bir şeyi birlemen daha kolay olmaz mı? her şeyin yaratıcısı o ise neyin yaratılışı yaratılışını onun yaratışından farklı görebilirsin ki değil mi o yaratılmışın mahlukun yaptığı hangi işini ister sesli ister sessiz ister aşikar ister gizli hangi varlığın bu halini onun bilgisinin dışında tutabilirsin onun sıfatları kemali serdediyorsa ki ileride gelecek Halikin ilmi yaratıcılığı ne kadar kemali ifade ederse serdederse mahlukun ilmi o denli kendisini ifade eder yani yaratıcının ilminin bir yansımasıysa, çok cüz'i bir yansımasıysa o da kaynağını ondan alandır. Ondan farklı değil ki müsterni olsun. Ve bu denli istiklaliyet <gülüyor> tek başlılık <gülüyor> ancak sorumlulukla insana tevdi edilen şeydir. Yani hayrı ve şerri tercihi kendisine bırakılmış olmasına rağmen onu yapmak onun elinde değildir. Bunu anlatabildim mi? Yani insana ancak sorumluluğu nispetinde bir yapma etme. Buna rağmen hayrı ve şerri yapmada ancak tercih hakkı verilmiş. O tercih ettiği şeyi yapma bile Allah'a aittir. Sizi de yaptıklarınızda biz yarattık diyor. Hah. Böyle bir marifet, bilgi üzere bina edilen iman ancak halis bir tevhidi. Bilenle bilmeyeni böyle ayırt edersin. Allah'ın bilgisiyle gayrının bilgisini böyle ayırt edersin. Ve hiçbir kimse de Allah'a bu isim ve sıfatlarında şerik ortak değildir. Noktalayın. İslam akidesinin binasına esas olan meselelerin, İslam akidesinin binasının binasına esas olan yani onun temellerini oluşturan meselelerin, haseten hususiyetle isim ve sıfat tevhidinin ihmal edilmesi veya birinci, be iki, veya ikinci, üçüncü sıraya bırakılması. Kaseten isim ve sıfat tevhidinin ihmali veya ut ikinci üçüncü sıraya bırakılması hoş ifade ile ele alınıyor. Yani böyle bir şeyin önemini yakalamamış. Bunları halledilmiş mesele olarak rafa kaldıran insanları bundan ayrı mahkemeydi. Bildiği halde ihmal eden veyahut ikinci, üçüncü sıraya bırakanlardan biz bahsediyoruz bunu. Dinin temel esaslarının e, sıraya bırakılması, ihmal edilmesi, ikinci, üçüncü derecede sıraya bırakılması dinin temel esaslarının yıkılışı demektir bu. Zira böyle bir ihmal bırak yani bilmemeyi daha sonra Halik ile mahluku iman ile küfrü tevhid ile şirki ayıramayacak kadar cahil nesiller yetiştirecekler şimdi düşünün Allah'ın senin her ihtiyacına karşılık verebilecek yani kadül hajat, ihtiyaçları gideren senin duana icabet eden yani mucibut davad senin gizli ve aşikar söylediğin her sözü işiten bir yaratıcıyı iyi anladıysan bir yardıma ihtiyaç duyduğunda Medet yaşeh diyebilir misin? Hele bunu, o da Allah'ın izniyle yardım ediyor, sözünü kullanabilir misin? Bilen şöyle der, yardımı Allah'tan ister, o da doğrudan doğruya sana etmiyor bazen. Birinin kalbini, gönlünü yumuşatır, onu senin yardımına yollar. Bunu tersten almak, tevhidi isim ve sıfatları bilmemektir. Yani imanın temel esasını oluşturan bunları bilmemek ve onu birliyememek gibi bir müşkülata kadar götürür. Ben medet ya her seyda derim diyor. Ya Allah ne diyorsun? Zaten diyor o da Allah'ın izniyle bunu yapmıyor mu diyor. Şimdi bu neye benzer? Efendi padişah sana ikram ediyor bir tepsi yiyecek yolluyor sana da getiren bir hizmetçi sen hizmetçiye teşekkür edip hizmetçinin elini ayağını öpüyorsun ya bu da nasıl olsa onun izniyle getiriyor emriyle getiriyor demen hiçbir şey ifade etmiyor o istese de istemese de efendinin emriyle onu sana getirdi. Şükredilecek, eli, öp, eli ayağı öpülecek efendidir. O görevini yapmıştır. Hizmetçininki görev, ki bir ihsandır. Ama sen Allah'ı hizmetçi yerine, efendi hizmetçi yerine alır, hizmetçi efendi yerine oturtursan, bu senin tevhidi, önce imanın esaslarını bilmediğini gösterir. Bir yani. Zaten bu mantıksızlığı yakalayabilseler en mantıksız insanlar kimdir biliyor musun? Aklını en çok kullananlardır. Bu denli ne yapıyor şimdi? Ya diyor bir trafoyu bile düşünün. Yüksek gerilim attı mı diyorsunuz? Evet. Ha, e, düşünün diyor bir kabinotasyonu sen doğrudan doğruya bir ampul bağlayabilir misin? oraya patlatır diyor sen bir kralın huzuruna bile diyor kapıcının, teşrifatçının yani öncü, öncülüğü olmadan gidemezsin diyor bak şimdi önce bir teşbih var Allah'ı krala benzetiyor iki Allah'ın gizli ve aşıkar her şeyi işiten olduğunu bilmiyor kralın yanına doğru teşrifatçısı çıkamazsın çünkü kral senin uzaktan istediğini duymaz ki İçinden geçirdiğini hiç duymaz ve onun için Allah meselül aladır hiçbir şey Allah hiçbir şeyle örneklendirilemez e bunu mantıkla bile hareket etse bunu anlar Allah işitendir istisnasız herkesin sesini işitir bu ister gizli kalbinden geçirdiğin ister sesli olsun lisanın telaffuz ettiğin hiç önemli değildir hem de her ihtiyacı giderecek bir iştedir. Mantıken dahi yaklaşsan bunu anlarsın. Ama en mantıksız insanlar aklını en çok kullananlardır. Böyle bir ihmar daha sonra halık ile mahluku ayır edemeyecek. Neyi kastediyor? Burada vahdetil vücuda reddiye var. Onlar halık ile mahluku karıştırınca tevhid diyor. Hiç yaratıcı ile yaratılan bir tutulur mu? Öyle diyor. Yaratanla ya da yaratamayan bir olur mu diyor. Örneklere bak. Şunu, sizin şu yalvarıp yakardıklarını ne yaratıyorlar ki diyor. Mekkeliler de yaratı, yaratılanı yaratanla bir tutuyorlar. tam bir tutmuyor. Onun yardımcısı ona nazını niyazı geçer tipinde kullanıyorlardı. Yani Muhammed İbn Abdülahav'ın dediği gibi zaman, geçmiş yani Mekkeli müşriklerin şirki zamanımız müşriklerin şirkinden daha hafifti. O buna örnek verirken Keşf-i Şubat'ta şu ayeti kerimeyi getiriyor. Onlar gemiye binip denize açıldıklarında fırtınaya yakalandıklarında Allah'tan başka kimsenin kurtaramayacağını bildikleri için ona yalvarır yakarırlardı diyor. Allah onları selamete sahile ulaştırdığında rahata kavuştuklarında yine ona ortak koşmaya başlarlardı. Mekkeliler rahatlık anında Allah'a ortak koşuyorlar. Sıkıntıda Allah'tan başkasına iltica etmiyorlar. Ama zamanımız müşrikleri sıkıldıklarında dahi medet ya Abdülkadir Geylan ediyor. Rahatlıkta Allah'a ortak koştukları gibi sıkıntı anında da Allah'a ortak koşuyorlar. Ve Mekkelilerin şirkinden daha pis bir şirktir diyor. Mekkelilerin şirki bunların şirkinden daha hafifti diyor. Böyle bir ihmal daha sonra Halik ile mahluku, yaratıcı yaratıcı ile yani yaratan ile yaratılanı, iman ile küfrü, tevhid ile şirki ayırt edemeyecek kadar cahil nesiller yetiştirecektir. İsim ve sıfat tevhidinden maksat, Allah'ın kendi zatı ile alakalı kendisinin kitabında ve Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetinde ispat ettiği isim ve sıfatları, nitelikleri ispat etmek. Yani varlığını kabul etmek ve öyle iman etmek. Yine zatı hakkında kendisinin ve Resulü nefrettiği isim ve sıfatları nefretmektir ki bu cüz tevhidin üç esatından biridir. Şüphesiz bu cüz tevhidin cüzlerinin en üstünüdür. En başta geleni ve en ehemmiyetli önemli olanıdır. Çünkü Allah'a ancak bununla sağlam, sahip bir ilim esatı üzerine doğru bir imana sahip olunabilir. Çünkü bu mevzuda ne kadar bilgin vukufiyetin varsa o denli sağlam, sarsılmayan, hiçbir şeyden tesirlenmeyen bir imana sahip olursun. Böyle bir imanla ancak onu birleme idrakine kavuşursun. Bu denli isim ve sıfatlardaki müşkülatlı olanları sorgulayın. Yani kendi yöntemine has bir şekilde onların isim ve sıfatlarda müşkülatlar olduğunu görürsünüz. mutlak isim ve sıfatlarda müşkülatı vardır bunlar. O ismi ve sıfatı mücerre, soyut, Allah her şeyi bilir, böyle geçmiştir. Her şeyin yaratıcısıdır, düşünmemiştir. Neden? Çünkü şey kelimesi bizim dilimizden karşılığını bulamadığımız kelimeler için kullanılır. Ama burada dolu dolu bir anlam ifade eder. Allah Allah her şeyin yaratıcısıdır hiçbir şey onun yaratıcılığından müstahni değildir yani her şey onun bir yarattığıdır yani mahlukudur bu denli üzerinde düşünmüyor bunun. ne yapıyor dangalakça kul fiilin halıkıdır diyor İşte bana zararı o verdi diyor İyili kendinden biliyor. Yani sebebiyetlik ile müsebbibi birbirine karıştırmadır. Sebebiyetli anladınız mı? Müsebbib sebebi oluşturan, biz sebebi tercih edeniz, rolü tercih eden. Ve bazen bunun kadere dahi tesir eden bir arıza müşkülat olduğunu görürüz çoğu zaman. Mesela ecelin mukadder olduğuna inanırız ki öyledir. Katiyetle ecelin teehirine veya teciline bizim bir müdahalemiz olamaz bu yönlü. Ecelin bizi yakaladığı ortamda hangi, aldı, hangi halde hangi halde olmamız gerektiğine dair tedbirimiz mevzu bahis. Bu bile tercih olmasına rağmen. Daha önce dediğim gibi bana bana eğer falan gün falan saatte bir araba kazası mukadder olmuşsa bunun ne geçemezsin. Ama meyhaneye giderken o saatte vuku bulan bir araba kazası, camiye giderken vuku bulan bir araba kazasını düşünün. Orada biz ecelin vaktiyle değil, bizim ecelde ecelle kucaklaştığımız anki halimizin tercihi bizimle alakalıdır. Öyle gidiyorsun, sanki bize zorla günah işlettiren ve bizi zorlan cehenneme koyanın Allah olduğunu düşünürüz. Ve ifadeler arasında karmaşaya sebep olur. Neden? İsim ve sıfatları tanımadığımız için. Herhangi bir sıfatını anlarken başka bir sıfatıyla onu çakıştırmadan anlamak. Bu da bir vukufiyetin gereğidir. Yani o mevzuda iman hakkındaki bilginin keyfiyetidir. Bu bilgideki noksanlık müşkülat gayet tabidir ki imana zede verdiği gibi küfürle iman arasında. Çünkü bu ihmal, bu denli bir ihmal Halik ile mahluku ayırt edemeyen, küfür iman ile küfrü ayırt edemeyen, tevhid ile şirki ayırt edemeyen nesiller yetişir. Biz Allah'ın yani intikam alıcı olduğunu düşünürken, azap veren olduğunu düşünürken adalet sıfatını unutmamamız gerekir. Onun bağışlayıcı olduğu kadar azap edici olduğunu da bilmemiz gerekir. Değil mi? Ve onu sevmemiz gerektiği kadar ondan korkmamız gerektiğini de bilmemiz lazım. Ne korku galip gelmeli ne de sevgi galip gelmeli. Her halükarda yani topuzun, kantarın topuzunu kaçırdın mı bela olmaktadır. Korkuyu unutturan sevgi, sevgiyi unutturan korku zararlıdır. Tevhidin üç yüzünden biri olan isim ve sıfat tevhidi üç esas üzere kaimdir. Yani isim ve sıfat tevhidi de üç esas üzere ele alınır. Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarının hepsi tevkifiyedir. Yani kitap ve sünnette ispat olunur. Kitap ve sünnetle ispat olunur. İspat ve nefi olarak şariğin izni olmadan Allah'a herhangi bir isim ve sıfatın ıtlakı ve nefi caiz değildir. Hiçbir isim ve sıfat Al-Kuran ve sünnette zikredilmediği halde Allah'a nispet edilemez. Aynı anda Allah'ın ismi ve sıfatı da bir başkasına nispet edilemez. O Kur'an ve sünnette neyi ispat ettiyse ispat ederiz. Neyi nefret ettiyse biz onu da nefret ederiz. Biletler ucuz herhalde. Kur'an ve sünnetin dışında hiç kimse medhederek, yüceltme kastıyla yani kaş yaparken göz çıkarmamalıdır. Bu Allah'ın başkasına verdiği isim ve sıfatlarla da alakalıdır. Bizi insan olarak yarattıysan sen kendine kıtmür diyemezsin, köpek diyemezsin. Biz Allah'ın kuluyuz ama köpeği değil. kendini yüce niteliklerle sıfatlandırma hakkına sahip olmadığın gibi Allah'ın sana yakıştırdığı nitelik ve ismin dışında da bir şeyi kendine tevazu adına alçak gönüllülük adına yakıştıramazız. Biz Allah'ın kuluyuz köpeği değiliz. Evet. daha zehirlenmelerine sebep olabilir. Şu ana kadar olan iyi yakalamış olmanız gerekir. Üç dört temel başlık üzere. Biz Allah'ın zatını düşünemeyiz. Zatının varlığını biliriz. Onu ancak isim ve sıfatlarıyla tanır ve düşünürüz. Ne kadar o isim ve sıfatları biliyorsak vukufiyet kazanmış bilgi elde etmişsek o nisbette sahih bir iman ayağı dikmişizdir. Ancak böyle bir sahih imanla biz Hayır. halis bir tevhidi sadece Allah'a ait olan bir kulluğu ortaya korusun. İsim ve sıfat tevhidi tevhidin üç esasından birisi olmasına rağmen her şeyin en başı, önemlisi ve altyapısıdır. Bu ilimlerin en üstünü ve yücesi. Bunun ihmali veya ikinci, üçüncü dereceye bırakılması ileride halık ile mahluku ayırt edemeyecek. İman ile küfrü ayırt edemeyecek tevhid ile şirki ayırt edemeyecek nesiller yetiştirecektir. 30 dakika mı oldu? 27, 28. Hocam soru soralım mı? Bre? Nasıl? Gran iç gibiyim değil mi? Evet. Hocam Araf suresi 180 ayette Allah'ın güzel isimleri vardır. Ve o isimleri ile ona dua eden yavrularım Allah'ın isimlerinde ilhada gidenleri bırakırken ilhatten manası nedir? Şimdi nasimdir. belli ki yukarıya doğru bakacağım. Senin sonuna bak. Küfre gidenler demiyor. İlhat diyor. Şirk'e gidenler de demiyor. Allah'ın güzel isimleri. Yani güzel isimler onundur. Ve o isimleriyle ona yalvarın, yakarın, niyazda bulunun. Allah'ın isimlerinde ilhada gidenleri bırak. Terk edin. Neden ona takılırsın ki? Allah'ın güzel isimlerini önce anlatıyoruz. Gördün mü? Biz abdest almasını öğretirken abdesti bozan şeyler şu bozar mı hocam diyor. Eğer isimleri öğrendiyse onlara verdiğin önemseme hemen aksini sana çağrıştırır. O denli çarpıcı gelir. Bir e, hat satmak mı? İnhiraf etmek. yan çizmek. Bu eğriyi oldum. Hocam, hocam ben de bu isim ve tevhidi üçe taksimi ne gülüyorum? Uluhiyet tevhidi, isim ve sıfat tevhidi. İsim ve e, isim, sıfat ve rububiyet önce gelendir. Uluhiyet en son. Rububiyet tevhidinde bahsedilen Allah'ın isim ve sıfatları. Tevhidi tarif ederken bazen isim ve sıfat rububiyet aynı anda zikredilir. Evet bir zikredilir. Allah'a e, isimlerinde birlemek, yani fiillerinde birlemek ve Allah fiil e, fiillerimizde birlemek diye anlatırız. Hocam, rububiyette Allah'ın isim ve sıfatlarına bahsediliyor. Isim ve sıfatlarından... Rububiyetin ilk merhalesinde isim ve sıfat yoktur. Sadece Rab olarak bir sıfat vardır. Onun da varlığını kabul ve itiraftır. Rubbete alakalı. İlk başlangıcı odur hareket noktası. Ki burada harikli, Sadece yaratıcı. Altında, sadece yaratıcılığı. Sadece yaratıcı. Rubbete sadece de, Çünkü e, Rabbın kabulünü itiraf ediyorlar. İlk emredilen şeyden sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbımız adı İbrahim ararken bu tan yani tanımak isterken tanıyamayınca hemen gözünü kapatıp yeri ve göğü yaratanı döndürdüm. yönlendiriyorum. Yeri ve göğü kim yarattıysa ben ona döndüm. Hocam o hastalandığında bana şifa veren sözü? Daha sonraki. Bu daha sonra Hocam tamam. zaman... vahiy gelmeye tamam, başladı. O zaman İsim ve sıfat tevhidinin tekrar zikredilmesi bu, bu bir ruhiyetle zikredilenlerin dışında da zikredilecek Allah'ın isim ve sıfatları olduğu için dinleniyor? Önündekini anlamayınca bunları bağdaştıramazsın. 50 kerede sorarsın. 500 kerede. Şimdi çizdiğim rotaya bak. Bir Rabb'in varlığını kabul ve itiraf fıtri gerekçedir. Evet. Fıtratta. Hı. Benim anlatmamla dersi anlamıyorsunuz sorularınızla anlamaya çalışıyorsunuz. Noktan bu bu. Onu tanımak ise isim ve sıfatlarıyla vahye dönüktür. Vahyin gelişi, Resul'ün gelişidir. O kendini tanıtmazsa biz tanıyamayız. Tevhidiniz, tevhidiniz, yok mu? Yok demedim ki ben. başlangıcı bir Rabb'ın varlığını kabul ve itiraf dedi. Abi, fıtrat fıtrat başlangıcı, fıtriy. Ama rubiyet tevhidi dediğimizde genel manada e, Allah'ın razı Ve burada anlattım. Da. Her ne kadar tevhidi anlatırken bunu 300 de böyle anlatırsak bunlar imanın da esası dedik. Çünkü bilme ile birleme noktasında ayırdık. Önce aradaki kayıtları şükriye ulaştırdınız mı? O istedi mi? İnsana vahiy gelmeden önce vahiy bilgileri, Allah'ın asfaltlarına bazıları bilebilir mi? Mesela, beni doğruya iletmese diyor. O sonra gelen, vahiy gelmeye başlayınca. Orada İbrahim'in e sığındığı nokta, ben yüzümü, yönümü yani yeri ve göğü yaratana çevirdim diyor. Onun e insanlar... Evet. Şey e, mesela daha büyük olması... E o ilk merhale diyoruz ya... Kudusun gökte araması... E, biz ne dedik? Vahiy gelmeden önceki e, Fıtri bilgilerinin içinde bunlar da yok mu? Bunlar bilet ucuz diye hep gezmeye çıkıyorlar. Onu anlattım Zan ya... Rabb'in <gülüyor> varlığını biliyor onu tanımaya çalışıyor. Aklıyla bulamadı, bulamayacağını anlayınca Rabbim bana kendini tanıtmazsa diyor. Ve hemen sığınıyor. Ben yüzümü, yönümü, yeri ve göğü hiç yoktan yaratana döndürdüm. Bu da bir stat değil mi hocam? He? Hiç yoktan E Başka ne? Tamam işte. yani bu da bir bilgi gelmeden kendi ulaştığı bir şey. Aklın idrakiyle mevzuyu karıştırıyorsunuz yani aklın diray ki bazen Allah sıfatını bilemiyor bile bilmiş oluyor mu yaratıcılığını bilir çünkü o fıtratın gereği onun için diyor ya insanlar sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbınıza kulluk edin İbrahim de ona dönüyor ya hiç yoktan yaratana değil mi Hocam, kaderle nasıl, nasıl ilgili? Ee, Allah'ın takdiri, kıdemesi. Ders, <gülüyor> neden yapıldığı esas üzere yoğunlaştırmıyorsunuz? Bahsedildi Etrafındaki zihninizdeki oluşan sorulara dönük. Bahsettiniz. Bahsedildi onun için. Ben bahsettim. Neden? Bundaki bilgi müşkilatını sizin kadere, imana dahi tesir eden bir yanlışlık oluşturuyor. Çünkü burada isim ve sıfatlarını tanısanız şimdi hidayet verici olmakla istediğini hidayeti verir ve istediğini de, istediğini de sapıttırır derken adalet sıfatı unutulur mu? Unutursan insanı zoraki yani zoran ce cehenneme sokmuştur. O zaman Mekkelilerin ...şirkleri için özürlerinin anlamı ne kalır? Allah isteseydi ne babalarımız ne de biz ona orta koşmazdık diyor. Şimdi yani bu bir karış kalan karısı var hocam. Kişi cennetli bir karış kalmıştır. Cennetli hameli işler. Hı. Bu da Allah'ın adalet sıfatını gibi gündeme getirerek... ...o kişi layık olduğu için cennetli hameli işleyip cennete gidiyor. Ne yapacak? Ne yapacak? Allah daha insanlar onu yapmadan bile ne olacağını bilirdi. Musa ile arkadaşı Hızır aleyhisselama kıssasında öldürdükleri çocuk gibi. O çocuk o itham edildiği şeyleri yapmış mıydı? Yapmamış. Allah biliyordu. Vallahi diye kurulması mıdır? Bilmem. Bize burada verilen bilgi demek yapmadan önce bile Allah onun ne yapacağını biliyordu. Hayatta kalsaydı o onu yapardı yine. Hocam şimdi komşum ee, bir mecliste tevhidin üç esasından biri olan isim ve sıfat tevhidi üç esas üzere bina edilmiştir diyor. Birinci esas allah Teala'nın isim ve sıfatlarının hepsi tevkifiyyedir. Tevkifiyye ne demek? Yani kitap ve sünnette ispat olunan ve nef edilen ne varsa ispat ederiz nef yederiz. Yani Allah'a nispet ettiğimiz bir isim ve sıfat mutlak kitap ve sünnette olmalıdır onun nefy ettiklerini nefy eder, bu sabit olan isim ve sıfatlara zıt olanları da nefy ederiz. Hiçbir şekilde medhetme, sena etme gayesiyle, ne Allah'ın zatı için ne de onun kullarından birisine öyle bir nitelik veririz. Dediğim gibi, biz Allah'ın kullarıyız, köpekleri değiliz. Tevazu adına, biz Allah'ın, Rabbimizin, Peygamberin köpeğiz gibi nitelik nitelemeler, Allah'ın nitelemiş olduğu insanın Allah'ın nitelediği sıfatlarına zıttır anlaşıldı binaenale allah Teala'nın kendi Zatı ve resulüne Rabbi için ispat ettiği isim ve sıfatları ispat eder ve nefretliklerinden de nefret ederiz isim ve sıfatlarda asıl olan bildirildiği ile anlamaktır anladınız mı İsim ve sıfatlarda asıl olan bildirildiği ile anlamaktır. Nasıl ne şekilde zikredilmiş ise mantuki öyle anlamaktır. Allah ve Resulü tarafından izah edilmemiş olanı olduğu gibi almak. Aksinden sakınmak her mükellefe vacip olandır. Zira isim ve sıfatlar aklın idrak edip ispatı, beyanı veya nef'i mümkün değildir. Anladınız mı? Aklın ispat etmesi. Heh. Zira isim ve sıfatları aklın idrak edip ispatı beyanı veya nef'i mümkün değildir. Neden? Biz Allah'ı zatıyla düşünemeyiz. Zatının varlığını bilir, ikrar ederiz. Onun zatını isim ve sıfatlarıyla düşünürüz. İsim ve sıfatlarını düşünmemiz, o isim ve sıfatların keyfiyetini kemaliyle idrak etmemiz demek değildir. Her düşünmenin akabinde acizliğimizi ispat ettiği için. Bunu anladınız mı? Biz zatını düşünemeyiz. Zatının varlığını kabul ve itiraf ederiz. Onu isim ve sıfatlarıyla düşünürüz. İsim ve sıfatlarına ne kadar vukufiyet sahibi isek, o mevzuda bilgi elde etmişsek, o denli olgunlaşır bu. Ama isim ve sıfatlarıyla onu düşünmemiz, isim ve sıfatlarını ihata ettiğimizi, keyfiyetiyle idrak ettiğimizi göstermez her düşünmenin akabinde acizliğimiz gündeme gelir. Bunu anlatabildim mi? Yani, mücerdet bir telaffuz ile o ne kadar zengin ise biz o kadar fakiriz desek herkes bunu anlayamıyor. Halbuki bu birçok takılardan soyutlanmış bir cümle olmasına rağmen Allah ne kadar zenginse biz o kadar fakir. anlatırken zenginliğine Adem'den kıyamete kadar yarattığı ve yaratacağı bütün insanlığın gönlü tek bir gönül olsa bütün insanlığın en son noktada istediğini isteseler Allah da onların isteklerini bir tamamı derse bile onun hazinesinden, mülkünden bir iğnenin denize sokulup çıkarıldığında ne kadar eksiltiyorsa o kadar dahi eksiltmez. Anlatabildim mi? O istenildiğinde istediklerine sınır konulacak bir istenilen değildir. Ondan sınırsızca isteyebilirsin. O ne kadar zenginse biz o kadar fakiriz. Onun yaratış yaratış sıfatını düşündüğümüzde mutlak her nesnenin hangi nesnenin üzerinde düşünürsek düşünelim bizim acizliğimiz gündeme gelir. Onu düşünmemiz de idrak anlamında değildir. Gücünün azametini anlayabilmek içindir. Düşünüyorsunuz onu yaratıcı olarak düşünseniz yaratılanın varlığının haddini düşünseniz yani yarattığı şu kainatı düşünün. Bu yarattığı kainata bir yerde nokta koyup da bu yarattığı burada bitiyor diyemezsiniz. Neden? Bitti dediğin şeyin akabinde bir şeyin başladığı düşünülür. O kadar ah, idrak edemiyoruz. Ama her yarattığını düşünebiliriz. Onun yaratıcılığını düşünmemize biz teşvik ediliyoruz Kur'an'da. Fıtratın başlangıcında anlattığım gibi devenin yaratılışına bakmıyor musunuz? diyor. Yeryüzinin, yeryüzü nasıl dümdüz kılınmıştır bakmıyor musunuz? Diyor. Hiçbir çatlak gördünüz mü? semanın yapışında tekrar bakın diyor. Ve tekrar bakın. Ve gözleriniz önünüze yani bakışlarınız ııı ee, yani teslim olmuş bir vaziyette düşer diyor. Yani her düşüncenin akabinde acizliğimizin ispatı vardır. Hı. Anlatabildim mi? Bu yakalandı mı? Yani isim ve sıfatlara ne kadar vukufiyetimiz varsa o kadar onu anlama, sahip bir imanı bina etme sonra halis bir tevhidin ikamesini sağlamış oluruz. Ve devamlı Bizi düşünmeye sevk ettiği nitelikler bellidir. Mesela yaratıcılığını düşünmemize teşvik ettiği kadar sağ sıfatlara teşviki pek görmeyiz. Yahudiler bir nitelikte bulunuyorlar: Yedullahi Mglula, yani Allah cimlidir diyorlar. Redde diyor, bel ya dahu mebsutatan bilakis Allah cömert. Hem de öyle bir cömert ki biz sadece onu cömertlik, dilimizdeki kullandığımız cömertlik kelimesiyle anlamaya çalışırız. Bu kelimeyi kullanırız ama o kelimenin içini doldururken aciz kalırız. Herkesin istediğini herkesin istediği anda hiçbir kimsenin isteği işitilmeden ihmal edilmeden hem de aynı anda verilmesi bunun cömertliliğini gösterdiği yani Allah'ın ne kadar cömert olduğunu gösterdiği gibi kadiste de diyor Allah istenilmediğinde gazap eder. Kullar ise istenildiğinde kızar. Ha, istenilmekten zevk alan kimdir? Vermesinin haddi hesabı olmayan Verdikçe malı mülkü biten değil. Ha bize nasıl tecelli ettiriyor bunu? Hiçbir zaman sadakanın infakın eksilmediğini, misafire ikramın eksilmediğini, misafir gelirken dokuz da gelir, götürdüğü bir tanedir. Ha bizim verdikçe noksanlaşmayan bereketleşen budur. Ama onun ki verdikçe noksanlaşmayan bir mülk isim ve sıfatlarda asıl olan bildirildiği mantıkı ile anlamaktır onun kullandığı ifadeyi kendisini nitelendirildi, nitelendirdi ve tesmih etti bir isimle sıfatla isimlendirmek nitelendirmek onun ilminin dışında değil ki bilmeden söylemiş değil ki bunlara biz sanki o yanlış söylemiş der gibi bu noksan bu yanlış anlaşılır diyerek bir tevile izaha kalkışmamızın nedenli denli bir cürüm olduğunu bunu anladıktan sonra düşünebilirsin. O bu sözü rastgele mi söylemiş? Bizim yanlış anlamamıza fırsat verecek cümleler mi kullanmış? Değil. Hem de fıtri boyutta en âmi birisinin dahi anlayabileceği nitelikte isim ve sıfatlar vermiştir. Bunun için fıtratına bağlı kalan insanların bu meselelerde daha çok isabetli olduğunu âmi birisi mesela der ki yukarıdaki Allah'tan utan der. Bir ilim ehli geçinen sakına böyle deme Allah'a mekan edilmiş olursun der. Onun fıtrata, tabiatına uygun bilincini yıkar onun yerine tarif edilmişini kor, anlayamayacağı bir şey kor. Çünkü ona der ki ne sağda ne solda ne altta ne üstte, hem her yerde hem hiçbir yerde. Bu nasıl anlar o kariban? Bunu anlayamaz. Öğrencilere vermiş. Ha? Bu nasıl anlar? Anlayamaz bunu. Eşarilerde dediği gibi birisi anlatıyor işte Allah hiçbir yerde ne sağda ne solda ne önde ne arkada ne üstte ne altta ne içte ne dışta deyince ya diyor, kestirmeden yoksene, yok desene şuna diyor. Bu kestirmeden yok de, demenin bozulmuş şeklidir. Yok desene şuna kestirmeden diyor. Evet. İsim ve sıfatlarda atılılan bildirildiği mantıkı ile anlamaktır kabul etmektir. i̇bn Teymiye'nin Tedmuriye'de de anlattığı gibi Allah rahmet etsin. ehl Sünnet'in isim ve sıfat tevhidindeki inancı şu esaslar üzere kurallar üzere gider. Tahrifsiz, tatilsiz, teşbihsiz ve tekyifsiz iman etmektir diyor. Tahrife yetenmiyorsun, Tatile de yetenmiyorsun, Teşbih de yok, tekyif de yok. Böylece inanmam anlaşıldı Son neydi öyle? He? Tekyif. Tek? Tekyif. Ne anlamı? Nasıldır diye niceliğini. Sadet. He? Şefet mi? Keyfiyet. Keyfiyet. Sadir ne diyorsun? He? Sadir. Taatil. Anlamsız kılmak. isim ve sıfatlarda asıl olan bildirildiği mantukiyle anlamaktır. Allah ve Resulü tarafından izah edilmemiş olanı olduğu gibi almak aksinden sakınmak her mükellefe vacip olandır. Zira isim ve sıfatları aklın idrak idraki yani idrak edip ispatı, beyanı veya nefi mümkün değildir. İnsanın anlayış takatının ulaşamadığı gaybi meselelerdendir. Bu gibi meselelerde aklın vazifesi teslimiyet esasıyla nasıl nereye kadar mükellef olduğunu anlamaktır. Yani insanın anlayış takatının ulaşamadığı gaybi meselelerdendir. Bu gibi meselelerde aklın vazifesi teslimiyet esası ile ki bunu fıtrattan vahiye geçişte anlattım aklın sorumluluğunu öyle mi? Nasıl nereye kadar mükellef olduğunu anlamak. Yani aklın vazifesi vahide neydi? Vahide teslim. Vahide teslim. Teslimiyet esası ile nasıl, nereye kadar mükellef olduğunu anlamaktı. Bu bu sınırlar içinden. Malum olduğu üzere zatını yarattıklarından daha iyi bilen. Öyle mi? Tabii. Sözlerin en doğrusunu söyleyen hep ayette anlamı bu. Hangi yolun daha hidayet üzere olduğunu bilen allah Teala'dır. Ve yine kullarından Rabbini en iyi bilen, onu en iyi takdir eden, tebliğçi ve beyan edici olan Allah Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğuna göre, inandım diyen herkes ne yapmalı? Kendisini en iyi bilen sözlerin en güzelini eden hangisinin daha çok daha hidayet üzer olduğunu en iyi bilen o olduğuna göre ondan gelenin teslimiyet esası ile nasıl ve nereye kadar mükellef olduğunu anlamaktır bu kadar onu yorumlamak değil çünkü tebliğ eden ve beyan eden Resul olduğuna göre onun dışındakine ne düşer teslim olup nereye kadar sorumlu olduğunu anlamaktır bu kadar ikinci esas allah Teala'nın zatı için tespit ettiği isim ve sıfatların hiçbirisi mahlukun isim ve sıfatlarına mahlukun isim ve sıfatları Allah'ın isim ve sıfatlarına benzemez bunu anladınız mı Asıl budur. Burada İbn-i zikrettiğimiz teşbihsiz diyor ya. Az önceki anlattığımız tahrif ve tatil anlatıyordu. Bilakis kitap ve sünnette sarif bir ifade ile gelen naslarda isim ve sıfatlar kemali serdeder. Bunu anladınız mı? Efendim? Bilakis kitap ve sünnette sarif bir ifade ile gelen isim ve sıfatlar kemali serd eder. Tabii. Noksanlıktan münezzehtir. Yani mükemmelliği serdeder. eder. Vermenin mükemmelliğini işitmenin mükemmelliğini hacetlerin giderilmesindeki mükemmelliği her şeyde mükemmelliği serdeder. eder. Yaratıcılıkta mükemmelliği bilmede mükemmelliği bilgisinin dışında kalan hiçbir şey yoktur. Çünkü her şeyi o yaratmıştır. Gayrı mahluktur. İsim ve sıfatlar devamlı mükemmelliği serdeder. Ee, binaenali yarattıklarından hiçbirisi bu isim ve sıfatlarında ona ortak değildir ve olamaz da. Kısmında değil, ortak. Şimdi hiçbir şekilde bir taksisti ifade kullanmadım. Bu demek değildir ki Allah'a ıtlak edilen isim ve sıfatların hiçbirisi gayrına ıtlak edilerek tesmiye edilemez. Edilir. Bilakis bu isim ve sıfatların bazılarında kul ile Rabbin isimde müşterekli olanlar vardır. Kendine alim dediği gibi kullarını da alim sıfatıyla nitelendirmiştir ama bu ne esasını getirir isimdeki müştereklik müsemmadaki müşterekliği gerektirmiyor kendini alim sıfatıyla nitelendirmiştir kullarına da alim demiştir aynı mı onun ilminin bir yansımasıdır sadece bu bu anlaşıldı değil mi onun ilminin bir yansımasıdır bu bu kadar. Ve bütün isim ve sıfatlarda kullanılan ki tarif bu da keyfiyetin cevabı. Yani tekyifsiz inanmak dedik ya. Yani hiç Allah'ın isim ve sıfatlarından hiç birisi kulun isim ve sıfatlarına. Kulun isim ve sıfatlarından hiç birisi Allah'ın isim ve sıfatlarına benzemek. Aynen leyse kemitihi şeyun dediği gibi. Bu teşbihin et eder. İkincisi de isimlerdeki müştereklik müsemmadaki müşterekliği gerektirmez. Kendisini alim sıfatıyla nitelendirmiştir, tavsif etmiştir, kullarını da. Ama kulların ilmi onun ilminin bir tecellisidir. Aynısı değildir. Ve bunu bütün isim ve sıfatlarda böyle kullanmanız gerekir. Allah'a ait olan Allah'ın şanına. Bize ait olan bize göredir. Bizdeki olan devamlı noksandır. Nakıstır. Bunu anladınız mı? Bu da teklifin cevabıdır. Hani teklifse diyor diye yani niceliğini sormadan, düşünmeden ona layık olduğu gibi. Deriz. Evet. İsimlerle Müsemmadaki müşterekliği gerektirmez. Bunu yaz, anlamadıysan bu ne demek diye sor. Mesela alim, sıf alim sıf sıfatında Allah'la kul müşterek mi? Kendisini alim sıfatıyla vasfettiği, nitelendirdiği gibi bizi de alim sıfatıyla nitelendiriyor, vasf ediyor, öyle mi? Ama bu isimlerdeki müştereklik, ortaklık müsemması içini dolduran şeylerde aynı değildir. Müşterekliği gerektirmez. Hiç müşterek ismi yok mu? Hüsema'da hiç müşterek bir kısmı yok mudur? Hepsi ben onun, onun isim ve sıfatlarının tecellisidir. Bir yansıması bizim bildiğimiz onun bildikleri, bize öğrettikleridir. Anlatabildim mi? Evet. Allah'a ait olan Allah'ın şanına bize ait olan bize gibi. Biz bizimkini biliriz ama Allah'ınkini bilemeyiz. Çünkü her noktada acizliğimiz ispat edilir. Yukarıdan kopuk anlamayın. Hem de biletler ucuz diye böyle anladınız mı? Hayal aleminde seyahat çok ucuz. Herkes seyahate çıkıyor. Biletler beleş. Tıpkı zatına alim, mürit, hay, semi, basir ve mütekellim olarak basfedip kullarını da bu isim ve sıfatlarla tesmiye edip vasfettiği gibi. Yani mahlukun bu isimlerle tesmiye edilmesi, sıfatlarla vasfedilmesi, kulun alim, mürit, haysemi, basir ve mütekellim olması Allah'ın alim, mürit, haysemi, basir ve mütekellim olması gibi değildir. Bunda asıl olan Allah'ın zatını tesmiye ve vasfetmesi Allah'ın şanına layık. Kulun tesmiye ve vasfedilmesi de kulun haline layık şanına layık demedik Allah'ın şanına layık bizim de halimize layık olduğu gibidir zira buradaki müştereklik ismin umumi manasındadır tabi buna, buna buna isim ve sıfat izafetsiz mutlak bir ifadeyle getirilirse yani Rab insana da denilir ama Rabbul Alemin dersen Allah kastetmiştir. er bu deyip marifeli söylersen bu da Allah kasteder. Bu gibi inceliklerle ayırman gerekir. Tıpkı Allah'ın kudreti, Allah'ın ilmi, Allah'ın iradesi gibi burada mahlukun ortaklığı olmayan mana murad edilir. Eğer kulun kudreti, kulun iradesi, kulun ilmi diye ifade edilirse o zaman kula has yani haline uygun sıfat ve isim murat edilir bundan halikin tenzih edildiği noksan, noksan sıfatlar kastedilmiştir yani halikin tenzih edildiği noksan sıfatlardır bizdeki eğer bu ikinci yani Subhanallah dediğinde bu bilgiye vakıf değilsen yani Rabbim seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim bu anlamın içini dolduramaz Subhanallah derken onu bir isim ve sıfatla noksanlıkla vasfedebilirsin. Evet. Ondan dedi ya bu ilmin ihmali ve ikinci, üçüncü sıraya bırakılması, mahluk ile halıkı, iman ile küfrü, tevhid ile şirki ayırt edemeyecek nesiller çıkarır. Eğer bu ikinci esas kitap ve sünnete sünnette açıklanmış olduğu veci ile anlaşılırsa Allah'a nispet edilen isim ve sıfatların hiçbirisinde temsil teşbihe gitmek temsil az önce kralla kapıcı misal verdikleri gibi kafir olurdu. bazı yönleriyle Allah'a kulluklarını eda etmeye çalışıyorlardı. Mekkeliler inanan bir topluluktu. Kur'an'a baktığınızda bunu görürsünüz. İnandıkları gibi ve birçok amellerle de namaz, oruç, zekat, hac, ömre, adak Oruç gibi ibadetlerle de kulluklarını yerine getirmeye çalışıyorlardı. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam o topluma hasreten yollanınca yani Peygamberin davetine ilk muhatap olan topluluk Mekke ehlidir. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan önceki gelen Resullerin davet seyrine baktığınızda Kur'an'daki adı geçen, kısraları geçen nebi ve ek serisinin daveti uluhiyet tevhidi merkezidir. Hepsine tevhid merkezli ama ek serisinin daveti uluhiyet tevhidi merkezde. Yani Mekkeliler gibi Allah'a inanan ve birçok ibadeti de eda eden topluluklar onlardaki tevhide dönük müşkülat uluhiyet tevhidindeki müşkülattı. Yani bu Allah ile aralarında vasıta edinme, şefaatçi edinme gibi müşkülatlarda. Bunun içinde haramı helal kılma gibi müşkülatları da vardı. Ama bu asgaride, yani azınlıkta idi. Peygamber böyle bir topluma yollanılınca onlara neyden bahsetti? Tevhidden. Tevhidin hangi cüzünden? Uluhiyetten. Müşkülatlar neydi? Baktığınız zaman Allah ile kendi aralarında vasıta edinmedir. Orada Mekkelilerin müşkilatları gündeme getirildi. Mesela diyor ibadetlerin birisinde e, Haç'ta Arafat'tan diyor güneş baktıktan sonra inin. Evet. Müzdelife'ye vardığınızda geçmişte dedelerinizi andığınız gibi Allah'a çok canın. Ha, önceden de Hac ibadeti biliniyordu. <gülüyor> Peygamber sadece değiştirilenleri düzeltiyordu bu kadar. Ha, biz buna Mekke devri diyoruz. Anlatabildim mi? Şimdi yakaladıysan, biz bu toplumda, bu toplumu neye davet edeceğiz derken biz İslam'a davet edeceğiz deriz öncelikle. İslam'a davet etmenin içinde bunlar inandıklarını, Müslüman olduklarını söyleyen topluluklar olması sebebiyle. Bunların müşkilatlarına yönelik bir tasih düzeltme, yani ekseriyetle uluhiyet tevhidi merkezlidir. Ama mekkellere nispeten rububiyet tevhidi merkezli müşkilat da var bizim toplumumuzda. Az veya çok, yani çok azınlıkta da olsa, diğer müşkilatlarda da var. Bunun yanında İslami dediğimiz cemaatlerin kendi işlerinde İslam'ı yanlış anlama farklı anlama, müşkülatları da var Heh, öncelikli olarak hayatiyet ifade eden meseleler yani kişiyi ebedi cehennemde koyacak meseleler öne alınır o bu toplumda düzeltilmeye çalışılır anlatabildim mi? Heh, diyelim ki birisi namaz kılıyor namazında bazı müşkülatları var ama tevhidi müşkülatı da var e, tevhidi müşkülatı namazdaki müşkülatına nispeten daha önemlidir bir insan namazı dört dörtlük, peygamberin namazı gibi kılsa, tevhidinde müşkülat olsa bu hiçbir şey ifade etmez. Önce tevhidin düzeltilmesi gerekir. Bunu da bu ortamda gündeme attığımızda bu toplum tevhidi gerçekleştirdiği inancında, düşüncesinde bu bilgiye sahip. Kendisinin tevhide, imana dönük bir müşkülatı olduğunu düşünmüyor bile bu insanlara tevhid, tevhid, akidelerinde, tevhidlerinde, imanlarında müşkülat olduğunu hissettirmen gerekir. O ortamı oluşturman gerekir. Ha, Genel ifadesiyle de biz buna deriz bu toplumda gündemde tutulması gereken şey kulluk dediğimiz eylemdir. Bu toplum kulluğu anlamalıdır. Yani e, İslam'a geri dönüş sözü biraz ağır kaçar bu toplumda. Ama akideyi i tahsih, düzeltme, yanlışları düzeltme dediğimiz <gülüyor> söz, her ne kadar aynı içeriğe sahip olsa da, e, pek bu kırıcı olmaz. Çünkü kırıcılıktaki biz insanların e, hatırını sayma babından, onları üzmeme babından demiyoruz. Kırıcılığı, onların bizim sözümüzü dinleme mani bir ortam oluşmasını sağlamak, bunu istemiyoruz. Bizim sözümüze kulak verecek bir ortamı hazırlamak. Yani hitap ettiğin kişi seni dinlemiyor. Senden istifade edemiyorsa sen ona gerçekleri ulaştıramıyorsan hiçbir anlamı yoktur bunun. Ha, Biz insanlara kendimizi dinletebilecek bir ortamı hazırlama zorundayız. Tebliğ ulaştırmak için. Ha, Mekke dönemi, Medine dönemi bu anlamda ele alınarak gidilir. ...değilse Mekke dönemi, Medine dönemi... ...diye bu ortamda bir ayrım yapamazsınız. Ama şöyle diyebilirsiniz... ...öncelikli olarak tevhidi... müşkilatlar halledilmeli. Bunun içinde... ...yani Mekke'deki... ...Mekke'de önemsenen şey tevhitti. Hatta Medine'de... ...içki yasaklandığında... Medine sokaklarında içki haktı diyor. Ömer diyor ki radıyallahu eğer bu Mekke'de yasaklansaydı kimse bu emre iltifat etmezdi, boyun eğmezdi. Ne anlam taşır? Birçok insan var şimdi inandığını söyleyen meyhanede Allah'tan kork bu içki haram dese ya bir gün bırakırız der. Ama Medine'de haram kılınınca herkes kaseyi bile döküverdi. Ama senin burada Allah'tan kork, içki haram dediğin insan içmeye devam eder. Ya zamanı var bırakırız inşallah. Yani içki içeni İslam'dan çıkar mı diye sana sorular sorar. Ama sahabeye bak o emir geldiğinde ya bunu içsek İslam'dan çıkar mı? İslam'dan çıkarır mı? İçmesek içsek ne olur gibi bir soru tevcih etmediler. Haram denilince bitmişti. Neden? Kalpler tevhidi içmişti, anlamıştı. Tevhidi benimsemişti. Onun için Öncelikli olarak itikadi boyuttaki müşkilatlardır. Medine'de, de, Mekke'de de zaten önemsenen o olmuştur. Böyle bir ayrım yapılırsa yapılabilir Anlaşıldı? Anlaşıldı. Evet. Başka? Yeterli oldu mu senin için? Yeterli olur Peki. Evet. Bir o, hani Şimdi sen demeden bu el kaldırdı. Aynı bağlantıda mı Aynı bağlantıda. Peki sor. Şimdi e, dediğiniz ki... Efendim? Çayı vereyim mi? Dur, Sen orada doya doya iç. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir e, soracağım. Öyle bir ortamı <gülüyor> hapsiz Şimdi adam sevgikler ve <gülüyor> muşkak var. Belki de bazı sorular soruluyor. Evet. O sorularda mesela onları nasıl yani mesela diyor ki amel noktalarında bize soru soruyor. Biz yani bunları nasıl e, bir tavırda, bunların nasıl e... Şimdi bak, mesela az önce kardeşimiz bana e, Belkıs'ın tahtını getirenden sordu. Şimdi o kardeşimiz o soruyu sorup ben cevaplamasam onu önemsememiş gibi bir konuma düşerim. Heh. Cevaplamam gerekiyor ki o soru, soru sordum, cevabını aldım desin ama bence benim kanaatimce siz de aynı düşünürsünüz buranın bundan daha önemli bilmesi gerektiği meseleler var Heh. bazen mesela bunu ben anlatmışımdır derslerde ee, bir gün Malatyalıların kuruluş vakfı diye bir vakfı var ee, bunlar tertibe koymuşlar her hafta tanıdıkları bir ilim mehlini sohbete çağırıyorlar iki ayda bir de sıra bana düşüyor birisi kalktı böyle sakalsız birisi Hocam bir sorum var dedi. Buyurun dedim. Sakalın dedi. Hükmü İslam'da nedir dedi bana. Şimdi adama cevap versen iki ayda bir gelen o sıranın e, çok basit bir şeyle savulduğunu sağlayacağız. Cevap vermesem o gücenecek şimdi. Yani benim soruma değer verilmedi şeklinde yaklaşacaktı. Haklı da olurdu. Ben tuttuğum o ortamda ne ona ne buna dokunsun tipinden. Ben tuttum Kur'an'da geçen bir Beni İsrail kıssasını anlattım. Ben İsrail'den bir topluluk nebi, nebilerine gelerek diyorlar ki Allah'a yalvar dua et de bize bir kral yollasın, Başımıza bir kral. Ve o kralın arkasında biz düşmanlarımızla harp edelim. Nebi diyor ki Allah size böyle bir kralı yollar. Ve sonra da ona itaatten sarfına zar ederseniz, imtina ederseniz neden ki diyorlar, yurdumuzdan çıkarıldık, karılarımız, çocuklarımız esir alındı. Artık düşmanla harp etmemek için hiçbir sebep yok. Allah tutuyor, o topluluğa Talut'u kral olarak görülüyor O Talut'un bir kralın gelmesini isteyen yüz kişi ise, bunun kıs mazamı yani elli biri kabul etmiyor. Bu da nereden çıktı başımıza diyorlar, babamızdan kalan mülke sahip çıkmak ister. ...geri kalan 49 kişiyle... ...bu rakamlar par yani parazidir... Talut diyor ki... ...hadi çıkıyoruz... ...ama yolda giderken... ...Allah sizi bir nehrin suyuyla imtihan edecek... ...diyor... ...o nehirden geçerken... ...katiyetle içmeyeceksiniz... ...içen benden değil... ...içmeyen bendendir... ...ama kana kana olmama kaydıyla... ...şöyle hafif avucunuzun ortasıyla alıp içebilirsiniz... ...diyor... ...bakaradadır bu kıssa... Ha. ...oradan geçerken... ...kıs mağazamı suyu içiyor... Yani 49 kişinin 25'i farada içiyor. İçen diyor ki şimdi içen topluluk bugün bizim calutla baş etmeye takatımız yok değil geri dönüp gidiyorlar. İçmeyen diyor ki şimdi ey Rabbim bugün bize düşmanımızın karşısında sebat ve zafer ihsanıyla diye yalvarıyorlar. Ve Allah da onlara yardım ediyor. Diyor ki Allah işte ne kadar böyle azınlıklar vardır ki Allah'ın izniyle büyük grupları hezimete uğratmışlardır diyor. O gün Calut'la yapılan harpte Calut'u hezimete uğratırlar. Şimdi buradan alınması gereken örnek şu. Derenin suyuyla imtihan ediyor Allah. Allah istediği gibi kulunu istediği şeyle imtihan edebilir o sudan içsen içmesen ne önem var içsen ne noksanlaşır Allah'ın hazinesinden içmesen ne, ne artar ya noksanlaşır ziyadeleşir ama Allah onu yasaklamışsa burada yasaklılığın önemi şu keyfiyet değildir bir tutam sakalı dedim tıraşı satmak kalksan beş kuruş vermezler verirler mi evet. ha, bunun bu yönden hiçbir önemi yok Allah diyor iblise İki elimle yarattığım Adem'e secde etmeni emrettiğim halde buna ne mani oldu diyor ben ateşten onu topraktan yarattım ben ondan eftalım mesele eftaliyet değildi Allah secde et demişti ona hiç önemli değil bunu yapması gerekirdi ha, bunu satmaya kalsan beş kuruş etmez ama bununla bir itaat var mı? Bir isyan mevzu bayis mi? Önemli olan itaat ve isyandır. Ha, Her itaat ve isyanın arkasından bir büyük itaat ve isyan gelir. Dereden geçerken suyu içenler cihat gibi bir şeyden ne yaptılar? Kaçtılar. Bizim bugün cağlıkla baş etme takatımız yok denildi. İçmeyen azınlık korku onların hakkı aslında az onlar ya ey Rabbim bugün bize düşmanımızın karşısında sebat ihsan ile ve zafer ihsan dediler ve Allah da onlara zafer ihsan etti sebat ihsan buyurdu ve zafer ihsan etti o itaatleri daha büyük bir şeye itaati sağladı Ha, şimdi bu gibi meselelerde senin kıvraklığın becerin toplumu tanıman mevzuyu öne, e, önemli noktaya doğru çeke, çekebilir ben şimdi sakaldan konuşmadım orada ama sakala cevap verildi mi? Evet. Verildi. Ben orada Allah'ın emri ve yasağı önemlidir. Buna dikkat edin. Ve hiçbir emsi, emri küçümsemeyin. Hiçbir yasağı da küçümsemeyin. O emrin akabinde büyük bir emri yapma sende güç oluşur böylelikle. Bazen derler ki ya ben şunu yapmak istiyorum ama bir türlü onu yapma ve devamlı yapma güç bulamıyorum diye şikayet ederiz kendimizden. Mesela diyor ki şimdi, ya hocam hakikaten ben namaz kılmak istiyorum ama üç vakit kılıyorum, dördüncüde bir tembellik basıyor gibi çok şikayet duyarsın. Bu gibi bir emre itaatte, yasaktan sakınmada bize bir lakaytlık oluşuyorsa hemen daha ondan aşağı bir emre nehye karşı lakaytlığımız vardır. Önemsememe vardır. Onun için hadis ilminde büyük günah irtikap etmemesi gerektiği gibi Rabi'nin adaleti mevzunda küçük günahlarda da ısrarlı olmayacak. Çünkü küçük şeylerde ısrar daha büyüğünü getirir peş peşe. Ha, bu kıvrakla sahipsen bunu becerirsin tanıdığın bir toplumda. Ben her ne kadar hepinizi tamamen tanımasam bile buradan bazı arkadaşlar vasıtasıyla bu toplumu ta tanıyorum ve Türkiye toplumunu tanıyorum. Ha, ben Türkiye toplumunu tanıyorsam Gündeme en çok neyi getiririm ki arkadaşlar bunu biriler bana sorulmadığı müddetçe ben feri meselelerde katiyette cevap ver, yani sohbet etmiyorum. Sorulduğu an cevap verme zorunda hissediyorum. Devamlı tevhid'i gündeme oturtmaya çalışıyoruz. Bakın derslere ya fıtratla alakalıdır ya imanla alakalıdır ya tevhidle alakalıdır. Yani hayatiyet ifade eden şeylerle biz meşgul oluyoruz. Bunu gündeme sokmak gerekir, gündeme oturtmak gerekir. Eğer bunun dışında bir şeyler gündeme oturuyorsa, kasıtlı kasıtlı dini bilmeyen kimseler tarafından o gündeme sokuluyor. Ha, Bakın medyaya bile, siyasilerin tavrına toplumu meşgul etmek için o kadar eften püften meseleleri gündeme getirirler ki, yani hükümet büyük hatalarını, yanlışlarını bile o gündeme sokulan basit şeylerle unutturur topluma. Ve toplumun dikkatini oradan çeker. O zaman biz bu toplumun dikkatine tevhidi sunmalıyız. Kulluk dediğim şeyi sunmalıyız. Bunu genelde yaparsınız. Biraz daha hususi yaparsınız. Ve kişisel bazda yani ferdi ortamda bunu gündeme getirebilirsiniz. Bu sizin becerinize bakar. Evet. Sen miydin? Buyur. Bugün Müslümanların en büyük düşmanı İslam'ın, Kur'an'ın en büyük düşmanı Yahudilerdir. Ve Yahudilere en çok yardım eden Amerika, Avrupa'dır. E bir zamanlar bizi bizden çöketemeyen Yahudiler eğitimle şununla bununla içine girmiş, çöketmeye çalışmış. Ve şu anda da yani gücü yettiğini hem e, kaba kuvvetle gücü yetmediğini de sadece çöketmeye başlamıştır. E bugün de bakıyoruz İslam ülkeleri olarak ülkelerde mesela Türkiye'de, İran'da, Irak'ta, Ürdün'de, Pakistan'da, Pakistan'da, Arabistan'da devlet başkanları da onlarla dostane bir tutum sevgilendiriyor. <Gülüyor> nasıl? Birebir. Ee, soru. Say. Sahi...